izleyenler, hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Ben ve Polat Doğru bugün sizinle sohbet içinde olmaktan çok mutluyuz. Yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sorumluluk. Polat'cığım, sorumluluk konusu sık sık bize yazılan, evet, sorulan bir konu. Evet. Bununla ilgili bir sohbet oluşturmak... Hakikaten Hı -hı. zamanı geldi diye düşünüyorum. Aynen öyle hocam. sorumlu konusuyla ilgili bizde kesintisiz bir soru durumu var. Yani belli aralıklarla birçok soru geliyor ve gelen soruların bazıları doğrudan sorumluluk adını vererek sorulmuş sorular. Bazıları da tanımlanmış sıkıntı sorumluluk konusuyla ilgili. Evet. Onu incelediğimiz zaman biz görüyoruz ve netice itibariyle... Çok sık karşılaştığımız, çok sık karşımıza gelen konulardan bir tanesi. Bundan dolayı biz bir de, hadi sokakta da soralım, ne istiyorlar, ne sormak istiyorlar Doğan Hocaya dedik. Onunla ilgili görüntülerimiz var, izleyelim. Ondan sonra da devam edelim hocam isterseniz. Tamam. Merhabalar Doğan Bey. Anne-baba olarak çocuklarımıza ne tür sorumluluklar yüklemeliyiz? Onu sormak istedim. Ee, sorumluluk duygusu çocuğa bir yük müdür? Aile olarak. Çocuklarımıza sorumluluklar yüklemeli miyiz? Ee, aile içerisinde sorumluluk paylaşılmalı mı? Merhabalar Doğan Bey, sorumluluk alma bilince küçük yaşta mı başlatılmalı? Bugünün sorumsuz insanları çocukluklarında sorumluluk almadıkları için mi böyleler acaba? Merhaba Doğan Bey, sorumsuz insanlara nasıl tavsiyeler vermeliyiz? Ailede kadınlara düşen sorumluluk daha mı fazla Doğan Bey? Merhaba Doğan Bey, Bazen ailelerin sorumsuzluğu çocuklara etki ediyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Evet, teşekkür ediyoruz sorumuza cevap verenlere. Toplumun içinde gizli olan bilgeliği soru halinde bize aktarma fırsatı Aynen vermiş oluyor. Hocam. Ve... Ya ben görüyorum ki insanların sorduğu sorulardan bu konuyla ilgili düşünüyorlar hocam. İyi kötü herkesin kafasında sorumluluk konusuyla ilgili bir takım sıkıntılar var. En temelde yoğunlaştığı yere bakıyorum ben hocam. Yani bizde bu sorumluluk konusuyla ilgili en çok yoğunlaşan yer çocuk ve sorumluluk konusu. Yani biz nedense çocuklarımızın sorumluluk almadığı düşüncesindeyiz. Katılıyor musunuz buna hocam? Yani birçok ana babanın benim çocuğum sorumluluk almıyor, çocuklar sorumsuz yetişiyor gibi bir kabulü var. Onların öyle gördüğünü biliyorum. Heh. Ve bu bakış tarzının sağlıklı bir bakış tarzı olmadığını da biliyorum. Hmm. Çocuğun çocuk olduğunu bilen ana baba böyle bakmaz. Ama çocukluğu bir... ...hastalık dönemi gibi bir an önce geçiştirilmesi gereken bir dönem olarak Aynen görüyorsan... Öyle, öyle. ...ve çocuğu sürekli büyükler kriterlerine göre algılıyorsan... ...o zaman sorumsuz görürsün Aynen. ve o büyüğün kalıbına sokmaya çalışırsın. Zannederim olan da bu. Ve hem ana baba çok yıpranıyor hem de çocuk gerçekten sağlıklı bir şekilde sorumluluğun ne demek olduğunu öğrenmek, içine sindirmek Hı -hı. durumuna giremiyor. Orada bir sorun var kesinlikle. Ben hatta şeyi de düşünüyorum hocam, uzun vadeli sorumluluğu konusuyla ilgili biz burada sakatlıyoruz diye düşünüyorum çocukları yani. Böyle bir şey yapıldığında, bununla ilgili bir zorlama olduğunda alacağı varsa da almıyor ya yani. Hoşuna gidecekse de, memnuniyet duyacaksa da almıyor diye düşünüyorum. Evet. ...işte benimmiş gibi yaşamlar kitabında da ele Hı -hı. aldığım konu bu. Çocuk e, sorumluymuş gibi davranmayı öğreniyor. Aynen. Ama sağda solda bakan kimse yoksa hiç de sorumluluk, hiç de sorumluluk almıyor. sorumluluk almıyor. Ve bu e, değişik şekillerde kendisini gösteriyor. Yaşamın büyük ortamlarında bugün tahmin ediyorum... Bunları, çoğunu, çoğunu konuşacağız. Hocam e, bize Facebook'tan yazan annelerden bir tanesi bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti benim. E, onu paylaşmak istiyorum. Evet lütfen. Hocam sorumluluk önce çocuklukta başlar. Büyükleri şu senin sorumluluğun altında dediğimiz zaman güceniyorlar. Kim adını söyleyebilir Sebih Sebiha Kaya. Evet. Oysa bunu küçük bir çocuğa dediğimizde çocuk kendinden gurur duyuyor, bana güveniyorlar, yapabileceğime inanıyorlar diyor. Oysa büyüklerimiz buna yük adı koyuyorlar. Ne kadar. Çok yani. güzel tanımlamış hocam. Yani hanımefendi diyor ki ya aslında işin doğası gereği var. Ben buradayım, ben kendim olarak varım demek isteyen çocuk zaten zaten sorumluluk almaya istekli diyor. Evet. Aynen. Şimdi siz az önce dediniz ki hocam anne babalar bununla ilgili yanlış bir tutum içerisinde oluyorlar ve o yanlış tutumdan dolayı da bu iş sarpa sarıyor. Sıkıntılı bir hale geliyor ve hatta sağlıksız kelimesini kullandınız. Peki hocam e, ailede bunu yaşatmak isteyen bir ana babanın ne yapması lazım? Yani ben istiyorum ki benim çocuğum sorumluluk sahibi olsun. Evet. Elimden geldiği kadarıyla da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Fakat belli ki yanlış bir şey yapıyorum. Hı hı. Evet. Ne öneriyorsunuz hocam? Ne yapsınlar? Ben ana babayım. Atıyorum çocuğun yaşına da vereyim. Kaç diyelim hocam? Kaç uygun olur sizce? 4-5. 4-5 yaşında bir oğlum veya da bir kızım var. Buna sorumluluk konusuyla ilgili bir şeyler öğretmek istiyorum. Ya. Öğretmek doğru kelime de bilmiyorum ama sorumlulukla ilgili bir farkındalık yaratmak istiyorum. Ne yapacak hocam bu anne baba? Ee, şöyle bir yolculuk yapalım. Hı hı. Böyle bir şey kafama koyduğum zaman önce eşimle paylaşırım. Ne dersin? O da evet demesi lazım. Anlaşmamız lazım. Hı hı. Ondan sonra... ...bu ailenin organik bir parçası hı hı. olarak çocuğumuzda... ...ilk farkında olacağım şu. Bu çocuk. Hı hı. Bu çocuğun çocuk olarak kendi yaşamında evet. var olması önemli. Ama zaten yaratan onun içerisine... ...sorumluluk alma... Ve böylelikle bazı şeyleri yaparak kendine güven duyma programını koymuş. Çocuk gelir, gelir der ki, anne tabakları ben taşıyayım mı? Hı hı. Kendisi ister. Baba bunu ben koyayım mı? E. Aslında söylediğiniz zaman basmak ister o düğmeye. Ee, ve şimdi çocuğun çocuk olarak sorumluluk almak isteyeceğini bilelim. Büyük olarak değil. Değil. Ondan dolayı... Ee, Mesela yemekten sonra tatlım tabaklara da sen taşımak ister misin diye soralım. Bana güveniyorlar. Tabak taşıma konusunda olur ve götürmeye başlar. Burada bir şey sorabilir miyim hocam? İstemem derse. İstemem derse o zaman kendi kafama bir not korup benim bir sohbet yapmam lazım. Heh. Çünkü diyebilir diye düşünüyorum ben. Yani. Doğru, bazı değil? çocuk bazı zaman ya şimdi canım bunu istemiyor. Bunu takip edelim. Çocuk istemem dedi. Ve tabakları e, ben onu o şekilde kabul ettim. Bir şey yapmadım. Tabakları Zorlamayacak taşıdım. değil mi anne baba orada? Hayır o anda zorlama Tamam. Yok. Ne demek istemiyorum sen? Hadi bakayım taşıyacaksın. Aa öyle şey olur mu? <gülüyor> yok. Bu tamam. çocuğu ezer. Ee, peki ondan sonra ne yapacağım? Bir iki saat sonra tatlı kızım tatlı oğlum gel. Annen çalışıyor, ben çalışıyorum, şu, bu. Herkesin yaptığı bir şey var ve bu ailenin çok önemli birisi parçasısın sen, oğlumuzsun, kızımızsın. Ara sıra senden böyle yardım istediğimiz zaman senden yardım istememiz sana değer vermemiz demektir. Sen ailenin bir parçası olman demektir ve senin bu ailenin bütünlüğünden sorumluluk almanı istiyoruz demektir. Bugün böyle bir şey istedim, hayır dedim. Neden tatlım? Eğer bencillikte ileri gelen bir şey varsa, sana bir şey söyleyeyim, mahcup olur. Mahcup olur. Mahcup olur. Eğer, ne çişim vardı o zaman, bilmem ne vardı, şöyle gidecektim, böyle gidecektim, kendine göre bir önceliği var. Aha, ben de orada bir şey öğrendim. <gülüyor> güzel. <gülüyor> o zaman bana bunu söyle. E, bekleriz, sen çişini yapar gelirsin, sonra taşırsın. Sonra taşırsın. Böylelikle, yavaş yavaş, orada o kadar güzel bir etkileşim olur ki. Süper ya. Yani, çocuk diyor ki lan. Polat, adam yerine konmak çok önemli. Çok önemli değil hocam? Evet. Ve çocuğun çocukluğu içinde adam yerine konmak. Çok yani güzel. çocuk adam yerine konmak. Bu çok önemli. Ve sürekli 3-4-5 kere böyle etkileşim olsun. Ee, anne durup dururken, ah bugün de çok yorgunum dese O 5 yaşındaki çocuk der ki, anne bugün de bulaşıkları ben yıkayayım. Der. Der. Evet. Kendi seçimleriyle. Ee, ve burada tabii... ...canım çok teşekkür ederim, ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Neyse uygun görüyorsa izin ver, Aha. uygun görmüyorsa izah edersin ama... ...ailenin organik bir parçası olarak ondan işler istemeye başladığın zaman... ...yaşı büyüdükçe bu değişir. Bakkala gitme, gelme, alışveriş yapma, şu yapma, bu yapma ama... ...ailenin içerisinde olup biten bütün işlere... ...karışması meselesi vardır. Böylelikle... ...sorumluluk organik olarak... ...işin içerisine girmeye başlar. Bazen misafirler gelir Polat. Kız 18-19-20 yaşlarında... ...oğlan yine 18-19-20 yaşlarında... ...yemek bittikten sonra... ...bakarsın hemen... ...tabaklarını toplayıp... ...ve alıp... ...yardım etmeye çalışanlar vardır... ...bazıları da aklın ucuna bile gelmezdi. gelmez. Aha, derim ki... ...farklı ailelerden geliyorlar. Bazısı sorar. E, yardım edebilir miyim yani... ...aksatır mıyım sizin işinizi... ...betki mutfağın düzeni Aha. vardır falan... falan ...halisesi ama sorarlar. Aha, sorumluluk. Ve çok önemli bir şey. Peki, isteyen ailede ne öneriyorsunuz hocam? Çocuk dedi ki istiyorum. Yardım etmek ister misin tatlım dedi... Hı hı. O da dedi ki ben istiyorum. Şimdi annen ya da baba nasıl davet etsin hocam? Evet. Neye baksın ondan sonra? Yani bir kere böyle düzenlerde bu çocuk çocuk olarak benim ailemin bir parçası dediğin andan itibaren o eve, ortama çocuk gözüyle bakacaksın. Yani tabaklar kırılmaz tabak olacak, Aynen. Ee, bardaklar sağlam olacak... Şu veya bu şekilde düştüğünde kesmeyecek, parçalamayacak. Bunu tabii e, çocuğun keşfetme ihtiyacı içerisinde eve girdiği zaman sağa sola bakacak, kurcalayacağı şeyler olacak. Yapma, etme, dokunma, bırak diyorum sana durumu olmayacak. Şimdi bu gözle baktığın zaman evi o çocuğun evi olarak tasarımlamak Aynen. çok önemli. Birincisi bu. İkincisi de... Kas gücü, algılama gücü çerçevesinde yapabileceği kadar vermeye Beklentiyi başlıyor. Beklentiyi ona göre tutmak evet. lazım değil mi hocam? Bu sadece işten dolayı değil. Merdivene çıkmak istiyor. Ama şimdi düşer başa bir şey, doktora gidecek halimiz yok. Pat çık, çıkartayım diye. Ve bozulur çocuk. Bozulur. Adam yerine konması. De kendi mi? yaşamında kendisi olarak var olmasına saygı göstermek. Onun çıkışından kendisinin sorumlu olduğu ama tabii sen de her ihtimale karşı oradasın. Hatta bazen olabilir ki sen git der. Aynen. aynen. Oluyor değil mi? Oluyor hocam oluyor. Yani bir de ben kendi özelim için şeyi söyleyebilirim. Zamanla öğrendiğim bir şey bu. Ee, bazı konularda biz de kendi çocuğumuzdan bazı şeyleri yerine getirmesini bekliyoruz ve e, yetişkin zamanı ile çocuk zamanı aynı şey değil. Onu ben zaman süreçte öğrendim. Benim için giyinip soyulmak iki dakikalık bir iş. Yani sabahleyin eğer kıyafetlerimi seçmişsem, ne giyeceğimi biliyorsam bugün e, çorabımdan en üst giyilecek malzemeye kadar iki dakikanın içerisinde giyinebilirim. Fakat seçilmiş malzemeye rağmen bir çocuk için bu 20 dakikayı falan bulabiliyor. Ve şunu fark ettim, yani biz yaptık o hatayı, 5 dakika var ve çocuğa diyoruz ki hadi giyin. Şimdi 5 dakika benim çocuğum için yeterli bir süre değil, kendi başına giyinmesi için. Gerginlik nedeni oluyor. Bir süre sonra şunu fark ettik, zamanı daha iyi planlayıp eğer orada 20 dakika ayıramıyorsak onun giyinmesine, 5 dakikada giyinmeye zorlamak hepimizin sinirlerini bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Çünkü 5 dakikada yapamıyor. Belki zamanla 5 dakikada yapacak. 20 dakikada giyiniyordu. Şimdi 10 dakikada giyinir hale geldi. Belki zaman içerisinde 5 dakikaya da inecek. Oyalanıyor çünkü. Bir şey evet. dikkatini çekiyor. Evet. Dişimi fırçalayacağım diyor. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika aynanın karşısından ayrılmıyor. Çünkü burnunun içine bakıyor. Evet. Gözüne bakıyor. Bilmem ne ediyor ve orada şeyi fark ettim bir süre sonra. Ya biz hakikaten kendimiz gibi bir şey bekliyoruz. Adam Hı -hı. kendince alıyor sorumluluğunu. İşte deniyor ya. Yani Hı -hı. daha ne olabilir ki? Ve her bir an dakika onun için önemli. O zaman şunu söyleyebiliriz Polat. Bir anne, bir baba çocuğunun sorumluluk duygusu içinde gelişmesini istiyorsa, anne babanın ilk sorumluluğu çocuk nedir konusunu bir bilmeli, Aynen öğrenmeli. Öyle. Aynen öyle. Çocuk nedir? Çocuk gelişimi nedir? Bedenen nasıl gelişir? Zihnen nasıl gelişir? Duygular nasıl gelişir? O sorumluluk çok temel bir sorumluluk. Çocuğumuzu tanıyalım, çocuk çocuktur ve çocuk nedir? Çok evrensel bir konu bu. Türk çocuğu başka milletlerin çocuğundan farklı değil. <gülüyor> <gülüyor> çocuk çocuktur evrensel Aynen. ve ona bir merhaba demek lazım. Aynen. Bu çok önemli. Şimdi biz bunları konuşurken bir takım anne babalar ve bazı insanlar belli itirazlar getiriyor. Ben de onlardan bir tanesini getireyim istiyorum. Ya hocam biz sorumluluk aldık da ne oldu? Sen eşek olursan sırtına semer vuran çok olur. Bu çocuklarda varsa sorumluluk almasın. Yüksek sesle söylemiyorsa da insanlar içinden geçirebilir hocam. Çünkü ya benim çocuğum sorumluluk sahibi olacak da ne olacak? Bir arada olduğu beş kişi sorumluluk sahibi değil. Bu ezilir aralarında diye düşünen insanlar çıkabilir hocam. Onlara ne diyorsunuz hocam? Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bir kere bunlar... Eminim aklı başında insanlar. Yani evet. bu itirazı getirenler boşuna getirmiyorlar ve bu gözlemlerde, yaşamda oluyor. Yazmışlar hocam hani ben evet. afaki de konuşmuyorum. Evet. İnsanlar evet. yazmış bunu. Evet. Sorumluluk bilinci olana, aha bunda sorumluluk bilinci Aynen. var diyor. Böyle çekilip bütün yükü bir de şu oluyor. Onun üzerinden işler yapıldığından dolayı bir şey aksadığı zaman da onu eleştiriyorsun. Sorumlu o oluyor. Çalışmayanlar, kaytaranlar... ...sorumlu Aynen öyle hocam. Şimdi tabi bu ortamın yönetimiyle ilgili... ...önemli bir kavram işin içerisine Hı -hı. giriyor. Okulda, öğretmenlerle ilgili... ...iş yaşında, yaşamında... Hı -hı. E, ...departmanlarla ilgili... ...falan durumu olabiliyor. Ama... ...şimdi... ...burada dönüp dolaşıp... ...biz bilinci kavramına... ...geliyoruz. Hı -hı. Şimdi... ...sen bilincindeki... ...siz bilirsiniz efendim bir şekilde çocuk yetiştirirsem... ...iki türlü sorumluluk bilince oluşur. Bir tanesi... ...hiçbir şeyden sorumluluk almayan... ...demediniz ki, söylemediniz ki... ...siz söylemeyince ben nereden bileyim... ...gibi Diğer bir tavır içerisinde. Hı -hı. Bir de... ...söylemezseniz söylemeyin... ...ben esasında hizmetçiyim... ...herkesin hizmetçisiyim, değerim yok ki... ...benim bütün değerim hizmet etmekten geri geliyor. Yani ne kadar hizmetçi olursam o kadar değerim var... ...yaranmak için sürekli her şeye koştururum ben. Herkesin sorumluluğunu alırım. Ee, ondan dolayı işte böyle değerli olmaya çalışırım tavrı içerisinde olanlar. Onun için ee, çocuk aşırı sorumluluk almaya başlama durumu nereden geliyor? Neden başkalarının sorumluluğunu alıyor? Evet. Onun farkında olmamız lazım. Ailede abi erkek çocuk mutfağa falan girmez. Kız çocuğu taşısın. Baba da ki bırak erkek taşımasın. erkek mutfağa girmesin. Şimdi buradan kızın ezilmesi, sosyal roller çerçevesi içinde birçok sorumluluğu alıp erkeğin hiçbir sorumluluk almaması durumuna doğru gidebilir. Ben bilincindeki ister alırım ister almam. Ne var? Ne olacak? Kimmiş? Öyle bir tavır içerisinde. Şimdi biz bilincine girdiğimiz zaman der ki benim kendime düşen sorumluluğun farkındayım ve onun sınırlar bilinci hı hı. içerisinde alırım. Ama senin de kendine düşen sınırlar var. Ve konuşalım, sohbet edelim. Ben senin hamalın değilim. Biz bir ekibiz. Bu ekip bilinci içerisinde götüreceğiz. Bunun mücadelesini yaparım. Yok, olmak istemiyorum dersen o zaman ben bu ekipte yer almam. Evvelten bunu bir konuşalım. Polat ben kendime bakıyorum. Bir ara baktı. ona Etiler gibi bir yerde, emin ol 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde 8 tane dilenci. Oo. Şimdi birinciyi gördük, ah canım dedim ya. Para verdik. İkinciyi gördüm, hayranım canım dedim, para Ona verdik. Sonra baktım, üç, dört. Ulan. <gülüyor> ve her gün oradalar. Ve her gün müthiş eğitmişler kendilerini. Bakıyor. İşte bana bakıyor, Allah torunları bilmem nesini görsün diyor. <gülüyor> Öbürüne bakıyor bilmem ne. Yani o kadar Ondan güzel. O da bir tekniği var evet. değil mi hocam? Ve evet. şunun farkına vardım. Benim gücüm sınırlı. Evet. Yani neyi, ne zaman, kime, ne kadar vereceğim konusunda Allah gibi hareket edemem. Hı hı. Herkesin derdine koşamam. Ben öncelikler içerisinde hareket etmem lazım. Ve bakıyorum, ben boşalıyorum. Aaa evet. bir dakika... ...ben kendim için... ...sorumluluk almayı öğrendim mi acaba? Hı hı. Sağlığımdan, nefes alışımdan... ...nabzımdan... ...dünyaya bakış tarzımdan, duygularımdan... ...verimli olup olmayışımdan... ...çok önemli. O bakımdan... ...eğer... ...bu toplumda... ...birileri çok üzerine yüklenmişse... öbürleri kaytarıyorsa... ...orada... Değerler birinci bakımından aksanen bir şey vardır. Yeniden korku, kültürüne, korku geliyoruz. kültürüne geliyoruz. Peki aslında kısmen bunu anlattınız bu verdiğiniz cevapla ama onu da sormak istiyorum. Hanımların, kadınların bu konuyla ilgili çok sıkıntısı var hocam. Yani bir sürü anne bir sürü eş bize yazmış demiş ki ya ben işten geliyorum. Bir de evde bir sürü sorumluluğum var. Kocam kapıdan içeriye giriyor. Gazetesini, televizyonunu bilmem nesini alıyor, köşeye oturuyor. Ayağından çıkarttığı çorabı bile kaldırıp kirlilerin içerisine atmıyor diyor. Bırak yemeğe yardım etmeyi, bilmem ne etmeyi, onu bunu. Çocuklar bende, ev bende, iş bende. Ee, ne yapalım hocam demişler. Değerli izleyenler, efendim şimdi size söyleyeyim. Böyle durumlarda... Eğer bir herifle evlenmişseniz, gayet tabi böyle yapacak herif. <gülüyor> Allah onu herif yaratmış. Onun öyle mutfakla, çocukla bilmem ne alakası yok. Adam herifliğini yapacak. Ana öyle yetiştirmiş, babası öyle yetiştirmiş, öyle yetiştirmiş. Herif herifliğini yapacak. Sen de karılığını yapacaksın. Ama sen bir insanla evlenmişsen, o zaman insan insana aileyi götürme durumundasın. Anne insan, baba insan, insan insana konuşarak aileyi yönetecek. O zaman soru da şu. Neden herifle evlendi? <gülüyor> <gülüyor> Efendim o zaman insan gözüküyordu diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> öyle, Şimdi nasıl görünüyor? <gülüyor> öyle insan numarası yaparak <gülüyor> herifler sonra çıkıyor ortaya. Fakat şaka bir taraf var Bu çok önemli bir konu kültür robotu içerisinde olduğu zaman kişi farkında olmadan bunlar garaların yapacağı işler bunlar da heriflerin yapacağı işler diyor. Ve diyor hocam diyor, böyle diyorsun ama diyor dışarıda sıkıntıyı kim çekiyor diyor. Bütün böyle bilmem ne falan filan. Bütün Aynen. günler böyle yapıyoruz diyor geliyoruz. Bir de diyor karı kısmı yapacağım. Olmaz olacak ama bir de açacağım insan falan. Hocam o kocaların da şikayetçi olduğu bir şey var. Onlar da yazmış diyor ki hocam diyor ben diyor, yırtınıyorum dışarıda diyor. Üç kuruş para kazanıyoruz diyor. Uğraşıyoruz eve geliyoruz diyor. Bu kadın diyor müsrif diyor. Harcıyor da harcıyor, harcıyor da harcıyor diyor. Benim diyor, hiç iki yakan bir araya gelmiyor diyor bu kadın harcamalarından. Orada da bir sorumsuzluk örneği var. Şimdi o beyefendilere de efendinin bir karıyla <gülüyor> evlenmişsiniz. <gülüyor> bir insanla evlenmeniz lazım ve insan insana aileyi götürmeniz lazım. İnsan insana ailenin hı hı. sorumluluğu paylaşılır. Her ikisi de insandır. Birisi anne insan, öbürü baba insan. Hı hı. Kadın insan, erkek insan ama insan insana götürmek lazım. Rollerden sıyrılmaktan bahsediyorsunuz değil mi hocam? Tanımlanmış rollerden, kültürün belirlediği... Kültür robotu olmaktan kurtulmak ve insan olmak, bir şahsiyet olmaktan bahsediyorum Hı -hı. Polat. Çok önemli. Hı -hı. O karşısına alıp şikayet etmekle, suçlamakla... Evet. Allah seni kahretsin böyle... Demekle hiç hiçbir şey değil... İnsan insana bir sohbet oluşturmakla olabilecek bir şey. Yargılamakla olacak bir şey değil. Her insanın içerisinde insan tarafı vardır ve anladığın zaman, ulaşabildiğin zaman, rica ettiğin zaman yavaş yavaş bir sohbet imkanı oluşmaya başlar. Peki hocam, herhangi bir kadın veyahut da herhangi bir erkek için durumu somutlayalım. Bugün bu programı dinledi ve fark etti ki ya bizim evdeki sorun bu. Yani ben görüyorum ki biz bugüne kadar insan insana bir ilişki kurabilmiş değiliz kocamla veya da karımla her neyse ve cesaret de aldı dedi ki ben konuşacağım bunu bu, bu sohbet nasıl başlatılır hocam yani şimdi siz dediniz ki yargılama suçlama onu, onu bulunduğu yerde sıkıştıracak bir şeyin içerisine girme ama kendini de ifade etmesi lazım gerçekten çok zor bu ilk cümle hocam evet ben böyle bir evlilik içinde olsam ve karımla konuşma durumunda olsam hı hı. önce e, kendi eşimin adını kullanayım. derim ki, Yıldız, e, sana uygun bir zamanda bir 20 dakikaya, bir 30 dakikaya ihtiyacım var. Bana bir 20-30 dakika dakikanı ayırmanı hı hı. istiyorum. Hemen gidip o anda gel seninle konuşacağım demem. Değil, anladım. Takip ederim. ...o gün içinde, iki gün içinde, üç gün içinde... ...muhakkak onun... ...ona uygun olan... ...20 dakikasını, 30 dakikasını bulurum. Oturdum. Hı, ne konuşacaksın der. Önce teşekkür ederim. Bana şu zaman ayırdığın için. Kendimi değerli hissettim. Ben... ...düşündüğüm, taşındığım... ...benim hayatımda önemlisin. Ben... Yorgun olduğum zaman baktım, önemli olduğun için kafam Hı sana dönüyor, senden yardım bekliyorum. Sevindiğim zaman bakıyorum, sana diyorum, seninle paylaşmak istiyorum. Ellerimi açıp dua ettiğim zaman hep dualarımın içindesin. Çok önemlisin. Onun için Allah'a şükrediyorum, iyi ki hayatımız bir arada devam ediyor. Yalnız bazen yardıma ihtiyacım oluyor ve çekiniyorum senden istemeye. Kızarsın diye. Ama çok yorgun oluyorum. Gerçekten yardıma muhtaç oluyorum. Senden izin rica ediyorum. Böyle durumlarda senden yardım isteyebilecek durumlarda yardıma muhtaç olduğumda söyleyebilir miyim? Ve cevap vermeden önce 3-4 dakika düşünüp ya hakikaten yardıma muhtaçtır. Belki şimdiye kadar görmedim bunu ama... ...şimdi üzerine düşünmem lazım diyebilir misin? Bunu rica edeceğim. Bu benim için çok önemli. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Çok şükür şu zamanı da bulduk. Ve benimle... ...senin de derdini konuşmak istersen... ...dinlemek isterim. Bu yolculuğu... ...kader kısmet beraber yapıyoruz... Sağ ol. Allah razı olsun. Demek meselesi. Çok önemli. Müthiş. Hiç şikayet yok. Yok hiç şikayet. Suçlamada Suçlama da yok. Evet. Önemini de belirttim. Hı -hı. Ve dedim ki ama ihtiyacım var. Hı -hı. Kendi üstünüzden anlattınız evet. bütün hikayeyi değil mi? İhtiyacım var. Pat diye değişecek mi koca? Hayır. Yok, hayır. Kadın, erkek diyelim ki erkek bunu yaptı. Kadın değişecek mi? Hayır. Ama bunu... Yine suçlamadan devam eden insanın değişmesi çok zor. Yavaş yavaş yavaş yavaş bu insan belirli bir süre sonra. Kimisinde bir hafta olur, kimisinde bir ay olur, kimisinde üç ay olur, on ay olur, on beş ay sonra olur. Ben kendim psikoloji tahsili yaptım, doktora yaptım. Ben kendim değişmem çok zor zaman aldı Ama şimdi anlıyorum ne olduğunu dedim. Ay. Acılar çektim. Hala o içimde acılar var. Onun için bu tip programlar yapıyorum. Bunun sorumluluğunu duyuyorum. Benim gibi iyi insanlar bilmediklerinden dolayı sonradan acı çekmesinler. Bunun için böyle bir programı yapıyoruz. Devam ettiriyoruz. Peki hocam. Ben yazılanlardan yola çıkarak bir şeyler daha sormak istiyorum size. Bazı, bazı yazan ve soran insanlar demişler ki hocam ya ben kurallara uyuyorum, sorumluluklarımı taşıyorum. Fakat etrafımdaki insanlar da bunu görmedikçe artık küsüyorum. Ben de yapmak istemiyorum demeye başlamışlar. Şimdi bir yandan diyorum ki ya olur mu öyle şey? Bir diğer taraftan da diyorum ki bal gibi de olur ya. Adam da kadın da haklı hakikaten etrafındakiler yapmadığı zaman sen ne yapacaksın? Bu insanlar gücü nereden bulacaklar hocam? Enayi gibi hissediyorum demiş bir tanesi kendine. Ee, kesinlikle öyle hissedilir. Ben de bulundum öyle durumlarda. <gülüyor> yani ben sen bilincinin olmuş olduğu bir yerde Özürüm. bir tek kişi biz bilinci içerisinde hareket ediyorsa yavaş yavaş bu ilk burn burnout dedikleri tükenir. Tükenme duygusu oluşmaya Özürüm. başlar. O zaman şu konuda sorumlu kalmak lazım. ...ben kendi hayatımdan, enerjimden ve mutluluğumdan kimi sorumlu tutuyorum? Kendi mi? Aha! Aynı zamanda e, benim hayatımda olan çocuklarım, eşim falan filan var. Onlar da böyle. Acaba onlardan bir şey çalıyor muyum? Eğer benim mutluluğumla hiç ilgilenmeyen bazı kimseler benim enerjimi ve zamanımı çalıyorsa... O zaman bir savaşçı tutumu içerisinde dürüstçe tedbirlerimi almaya başlarım ve her anımı onlar için öğretici bir deneyim haline hmm. getirmeye başlarım. Öyle anlar yaşayabilirler ki bırakmıştım, şimdi ben rezil oldum durumu Hı -hı. olabilir. Ondan sonra sohbet ederim. Hmm. İpucu da verdim. Ne zaman derim benim yüzüm durgunlaşır, gözlerim gülmez? Dikkat et. <gülüyor> Aksayan bir şey var demektir. Ve bunun sonucunda acı çekebilirsin. Ben kurtarmayacağım seni. Ve bundan dolayı da ona belki de en büyük hizmeti yapmış olabilirim hmm. ilerisi için. Çocuklar için de aynı şekilde. Ay şunu yapmazsam o çocuğum rezil olacak sınıfta. Evet. Olsun. Olsun diyorsunuz değil mi Hem hocam? De Hem de nasıl. Evet. Anne bana yardım etmedin. Şimdi ben öyle oldu bir sınıfta herkese... ...ben de... ...ben de derim ki... ...içimden derim ki... ...oh olsun. Dışımdan <gülüyor> derim ki... ...evet anlıyorum. Hı -hı. Çok iyi anlıyorum. Hayatın farkındaydım. Hı -hı. Evet. Sadece benim öğrenmek istediğim şu. Böyle durumlarda yine annene mi güveneceksin? Yoksa... ...kendin olarak kolları sıvayıp işin içine girecek mesela. sen? Bir de ayrıca orada bir sözleşme olmalı bence. Yani benim size güvenebilmem için, bir sorumluluk alabilmem için... ...aramızda bir sözleşmenin olması lazım. Eğer anne demişse ki ben sana yardım ederim ve yaparım... E, ...o zaman yanlış da olsa annenin yapması gerekir diye düşünüyorum ben. Çok orada. önemli bir konunun altını çiziyorsun Polat. Bir kere... Ailenin organik yapısı için de, dinamikler için de bu sözleşmeler konuşulmadan yapılmalı. Aynen. Çocuk bilmeli ki herkesin sınırları ve sorumluluğu var. 4 yaşındaki çocuğun da sınırları ve sorumluluğu var. 12 Aynen. yaşındakinde, 15 yaşındakinin Aynen. de. Böylelikle devam ederken çocuk birdenbire güvensizlik ortamıyla karşılaşmamalı. Tabii. Yani yaparlar mı yapmazlar mı duygusu da çok acayip bir şey. Evet. Evet. Ve bana öyle geliyor ki çok masum bir konu gibi görünen bu sorumluluk konusu. Sadece bu konu Polat. Hı hı. Elimizde sihirli bir sopa olsa, şöyle bir dokunuversek ve Türkiye'deki iki yaşından 102 yaşına kadar olan herkes hı hı. sağlıklı sorumluluk bilinci içerisine girse bitti. Hapishanelerin %80'ini boşalır, tıkır tıkır işlemeye başlar, bütçede Aynen. muazzam bir artış olur, kazalar azalır, hastaneler hasta sayısı çok azalmaya başlar. Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Çok, çok. çok Ama çok özel bir şey söylüyorsunuz, orada benim e, altı çizilse iyi olur diye düşündüğüm bir şey var hocam. Şimdi herkes sorumluluk, sağlıklı sorumluluk bilincine sahip olursa, o zaman sistem tıkır tıkır işlemeye başlar ve gönlümüzden geçen yaşamı yaşamaya başlarız dediğimiz yerde bazı insanlar başka insanların sorumluluk almasından sorumluluk almak isteyebiliyorlar. Yani ben istiyorum ki karşımdakinin sorumluluk sahibi olması için ben bir sorumluluk alıyorum. Burada aksiyen bir şey var gibi geliyor bana ama adlandıramıyorum. Siz ne diyorsunuz hocam? İşte, yani istiyorum ki karım sorumlu kalsın, istiyorum ki komşum sorumlu kalsın, istiyorum ki aşağıda park eden adam sorumlu kalsın, istiyorum ki işte bilmem kim sorumlu kalsın ve öğretmek istiyorum. Geliyor içimden. Evet. Orada altını çizdiği şey çok önemli. Ee, i̇ki dakika var dedi. Tamam. Arabermeden önce. Ama burada ben bilinci var. Hmm. Yani ben size öğreteceğim ve benim istediğim şekilde sorumlu çok olacaksınız. Çok iyi niyetliyim ama hocam. Bütün toplum için istiyorum bunu ya. Abi ben toplumda hiçbir insanı kötü niyetli görmüyorum. Evet. Bunu söyleyeyim sana. Benim toplumda herkes iyi niyetli. <gülüyor> i̇yi niyetle seni ötekileştiriyorum. Aha. Ve senin ne kadar rezil bir insan olduğunu bütün iyi niyetimle <gülüyor> herkese göstermek istiyorum. Bunu kavgasın. Herkes iyi niyetli. Ee, o işte ben bilincinin egosu oluyor. Bana göre sen sorumsuzsun. Süper. Önce bir bilim insanı olarak hmm. gördüğümle benim sorumsuzluk olarak gördüğümü, onun gözüyle gördüğümde bir sohbet ortamının oluşturulması ve ondan sonra bu konsensus dedikleri aha, ikimizin de şekilde ve eğitim, etkileşim ve sohbet içerisinde bir açıklığa kavuşmamız meselesi var. Ve bunun sorumluluğu bu programın konusu olmuş oluyor. Süper. Kısa bir ara verelim. Sonra döneceğiz. Tamam. Buluşmak üzere efendim. Buluşmak üzere. Evet, sorumluluk konusunda sohbetimize devam ediyoruz. Biliyor musun ben bu konuyla ilgili seninle konuştuktan hı hı. sonra hazırlanırken dedim... Şu anda oturdum, bir türlü arşivi gözden geçiriyorum sorumlulukla ilgili. Evet. Polat'la konuşuyorum. Polat kendisi çalışma yapıyor. Ve neden bunu yapıyoruz diye düşündüm. Çünkü bu programın ile ilgili bir sorumluluk duyduğumuz var. Kesinlikle. Ve öyle ki hiç hazırlanmadan da gelip böyle paldır küldür bir şey yapabiliriz Doğru. aslında. Ama bu programın sorumluluğu baktığımız hmm. zaman biz bilincinden geliyor hakikaten. Doğru. Ve bugün programımız yayınlanıyor. Evet, 10 Kasım bugün hocam. Bunu sorumluluk duygusuyla böyle bir birleştirdiğim zaman hakikaten çok şükür bir cumhuriyet ortamında, demokratik bir süreç içerisinde, Türkiye'nin aydınlık geleceğine önem veren bir bilinç içerisinde, içimizde kavgalarımızı yapıyoruz ama çok şükür bir Suriye değiliz. Bir İran değiliz, bir Irak değiliz, bir Lübnan değiliz. Ve kendi kavgalarımızı kendimiz için, kendi geleceğimiz için yapıyoruz. Hı hı. Ve bütün bunların altında çok büyük bir sorumluluk taşıyan Atatürk'ün bilinci vardı. O sorumluluk duygusunu rahmetle ve saygıyla anmak istiyorum. Bir mukabele hocam, ben de aynı şekilde. Evet. Ve o sorumluluk bilinci içerisinde bir bağımsızlık mücadelesinin yapılması, hı hı. o sorumluluk duygusu içerisinde bir ekibin oluşturulması, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan yazı devrimiyle ilgili ve daha birçok devrimlerin hı hı. olması, Türk üniversitelerinin kurulması, bilim insanlarının yetişmesi, hepsi bir bilincin hı hı. biz bilinci içerisinde bir sorumluluk duymasıyla oldu. Ve o bakımdan bir kişinin sorumluluğu ne demektir deyip geçmemek lazım diye düşünüyorum. Çok şey değiştirebiliyor değil mi hocam o anlamda? Evet. Yani belki de bence e, o ya ben sorumluluk alıyorum da ne oluyor diyen insanların da enerjiyi bulacağı yer orası diye düşünüyorum. Yani e, hangimizin neyi başaracağı, neyi gerçekleştireceği çok belli değil. Dolayısıyla e, o enerjiyi kaybetmemek lazım o sorumluluğu alırken. Yani, evet. Burada Polat, yoğurt yapma örneğini vermek istiyorum Lütfen ben. Lütfen hocam. 72 kazan süt var, elimde bir kaşık yoğurt var, şimdi ben ne yapayım diyenler var aramızda Aha. ve öfkeyle. Ben de derim ki, öyle bir tavır içerisinde ol ki önce küçük bir tencere süt al, Aha. onu dikkatle ısıt ve onu mayala, evet. ertesi sabah bir tencere yoğurdun var. 3-4 gün içerisinde 72 kazan süt, yoğurt olur. İşte biz bilinci bu. İnsan olmanın gücü burada. Biz mekanik olarak değil, biz organik olarak, geometrik olarak bir gücesi Doğru. Ve bunun farkında olarak bunu sorumlulara almamız lazım diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim Polat. Benim çok hoşuma gitti bugün hocam. Değerli izleyenler önümüzdeki hafta başka bir konuda sohbet etmek üzere efendim hoşça kalın hoşça kalın